wa ayatun lahumul layl wa gece de onlar için bir ayettir gece onlar için bir ayettir naslahu minhu nahaara fa idahum muzlimun gündüzü alıp ondan böyle siyrıp çekeriz böyle siyrıp koparırız bir de bakarsın ki Buradaki fe o anlama geliyor. Karanlıklar içinde kalmışlar, Karanlıklar içinde kalmışlardır. İlk sayfaya yine gidelim. Diyorum ya Allah Azzele Kur'an'ı öyle birbirine nakşetmiş ki muhteşem bir kitap. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne için gönderilmişti? Hangi kavim için gönderilmişti? Lİtun zira kavmen... Hatırladınız mı ayeti? Me unziraba uhum fehum gafilun. Dem Allahu Celle Celaluhu bunu söylemişti. Gafil olan insan kimdir biliyor musunuz? Karanlıklar içinde olan insan. Bunu Kur'an'da başka yerde görüyor muyuz? Görüyoruz. Allahu waliyul ladina amanu. Allah müminlerin iman edenlerin velisidir. Ne diyor ondan sonra vasıf olarak? Yukhrijuhum minadhulumati ilan nur. Onları karanlıklardan alıp nura götürür. Şirkten alıp tevhide götürür. Tamam? Niye şimdi bu ayette leyl geldi? Gece geldi anladınız mı karanlık? O kavmin çirkini temsil ediyor. Bakın ama şimdi ayeti tekrardan okuyayım. Bu söylediğim şeyle. Onlar için gece bir ayettir. Gündüzü onun içine sıyırıp çekeriz. Yani gündüz olur. Ha bakın ayetin sonuna فَاِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ Onlar karanlıklar içinde kalır. Aslında gündüz olduğunda karanlık olmaz ki. Alimler diyor ki Allah Azze ve Celle'nin burada çıkarıp çektiği Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan misaldir. Aleyhisselatü Vesselam getirdiği dinle onları karanlıklardan çekip aydınlığa getirdi. Ama çoğu bunu kabul etmeyip karanlıkları tercih eder. Aynı ettiler. A Hiçbir insan bugün yani bu yamyamları kastetmiyor böyle ormanda kimsenin bulmadığı insanlardan hariç Kur'an'ın olmadığını biliyor mu abi? Yani bir insan şöyle diyebilir mi? Ben Kur'an'ın olduğunu hiç duymadım. Ya da Muhammed'in aleyhissalatu vesselam kim olduğunu ben bilmiyorum diyebilir mi? Aleyhissalatu vesselam diyor bir Yahudi ve Hristiyan benim ismi duyup iman etmese hiçbir özrü yok. Yahudi ve Hristiyan'ın özrü yok da kendini İslam'a nispet edip şirkin içinde boğulan aynı bu ayetteki gibi karanlıkların içinde boğulan insanların nasıl bir özrü olacak? Allahu Ekber. Bir de bakın ayetin sonunda çok güzel bir incelik var Arapça incelik. Diyor ki feiza hum muzlimun. Feiza hum yuzlimun demio. Yuzlimun olsaydı fiil muzari olsaydı o karanlıktan çıkma ihtimal olurdu. Çünkü gelecekte değişme ihtimali var. Muzlimun ne demek biliyor musunuz? Şirkin birazcığını kendine bulunduran adam ebediyen karanlıklar içinde kalacak. Yuzlimun olsaydı belki Allah azze ve celle şirke bir tane özür Temsil edebilir anlamına geliyor. Ama var mıymış abi karanlıklar içinde olan insanlara özür? Yok. Muz limon geliyor. Kesinlikle çıkmayacaklar orada. Kesinlikle cehennemden çıkmayacaklar. Allahu Ekber.